Van'daki deprem Türkiye'de çok ciddi bir ciddi vicdan muhasebesi yapılmasına da yol açtı görülüyor. Baştaki bu ırkçı söylemlerde vardı. Şu an saat 21:30 itibariyle 550 olduğu belirtiliyor ölü sayısının hayatını kaybeden vatandaş sayısı. Yaralıların sayısı da 2300. Gene saat 21.30 itibariyle enkazdan da sağ çıkarılan 185 vatandaş olduğu belirtiliyor. Gene mu hakikaten mucize denebilecek olayların da devam etmekte olduğu görülüyor. 108 saat sonra depremden birisi de kurtarılmış en önemli gelişme aslında e, depremin ertesine ilişkin artık deprem geçti gitti. Ertesi bir verilecek hesap meselesi belki kaldı ortada veya hesaplar. Deprem vergilerine ne olduğu ile ilgili bir soru vardı. İşte bir Gün Gazetesi'nde de sorulmuştu. Aysel Tuğluk da dile getirmişti. E, ona Maliye Bakanı'nın bir cevabı olmuş. Onu aktarırız. Çok önemli bir cevap aslında. Hesabını vermiş öyle mi? Hı hı. Evet tabii e, deprem meselesi sadece depremin enkazı ve yıkıntıları meselesi bir tek gündemde ama ondan sonra bu vergiler nereye gitti meselesinden çok da tabii ki öncelikli olan daha doğrusu eş zaman ama öncelikli olan şey barınma meselesi o konuda da çok ciddi problemlerin devam etmekte olduğu söylenebiliyor çünkü çadır yetersizliği barınma yetersizliği ve mevsimin de dönmesi dolayısıyla çok soğuk bir bölgeden bahsediyoruz ee, özellikle de ilk dönemde e, yani iki konuyu dün altı saatler programından Gülhan Ertürle konuşma fırsatımız da oldu. Özellikle ilk dönemde e, devlet büyüklerinin tırnak içinde afet bölgelerine girmemeleri diye önemli bir kural vardı. Bunun da, da sık sık ihlal edilmiş olduğunu görüyoruz Erdoğan başta olmak üzere. E, ve birinci derecede bundan da Beşir Atalay'ın da sorumlu olduğu hemen girdi ve Kızılay'a da böyle Dağıt, dağıtın çadırı komutu vermesi çadır meselesiyle lojistik, aslında birbiriyle çelişen sağlanmadan yapılmış bir şey 6 tane falan açıklama var evet, ona da geleceğim. ikinci meselede ve sık sık önümüze gelen bir mesele ikinci iki ayrı kriz masası kurulması ve malum belediyeler diye yerel yönetimlerin ayrıştırılarak dıştalanarak Böylece başarı şansını Çok azaltması Hatta neredeyse sıfıra indirdiğini de Söylemek mümkün oluyor İlk ağızdaki o koordine, Koordone bir şekilde Çalışma imkanını Yani meseleyi Kızılay'ı eleştiriyorlar Ve bu eleştirilere Zaman zaman bizim de Katıldığımız oluyor ve Elbette haklılık payı da var Kızılay'ın kendisinin de mesela halka Yağma yaptılar filan diye kendini temize çıkartma gibi açıklamaları var. Ama öncelikle bunun yönetiminde yerel yönetimlerle işbirliği yapılmamasının çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıktı. Söylemiyor. Sen ne diyordun? Ee, yerel yönetimlerle işbirliği yapılmaması meselesi bunu zaten e, hani oradaki belediyelere yüklenerek başbakan, bir iki gün önceki konuşmasında e, yani işaretinde vermişti hani neden işbirliği yapılmadığını çünkü hala bir belki e, siyasi rakip görme meselesi var birinci kaynağı bu ikincisi de çadır meselesi veyahut kızılayın buradaki etkinliği meselesiyle ilgili çok ciddi soru işaretleri var devlet e, yetkilileri arasında da en üst düzey başbakanla tutun çeşitli kabinedeki diğer bakanlara kadar işte bir gün gazetesi mesela bu konuda yapılan çeşitli söylemleri bir araya getirmiş. Bunlardan belki biraz e, örnek vermek faydalı olur diye düşünüyorum ben kendi adıma. Örneğin baş 17 bin 836 çadırın 17.836 çadırın bölgeye ulaştırıldığını söylemiş Kızılay tarafından. Rakamında yeterli olduğunu vurgulamış. Ee, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik depremden 700 bin kişinin etkilendiğini söylemiş ee, ve 115 bin çadır gerektiğini söylemiş. Erdoğan Bayraktar, Çiçeği Çevre ve Şehircilik Bakanımız, bugüne kadar 22 bin çadır dağıtıldığını söylemiş. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 5 bin çadır ihtiyacı olduğunu aslında ama bunu 15-25 bin çadır talebi oluşturulmaya çalışıldığını söylemiş. Mehdi Eker, çadır sıkıntısı olduğu görüldüğünü söylemiş. Kızılay Başkanı da 25 bin 666 çadırdan, 18.043'ünü kullanıma sunduk demiş. Hedefimiz 30.000 adet, 120.000 çadıra ihtiyaç var demiş. Yani e, bunlarda ki rakamlardaki farklar biraz şey olabilir. E, bu demeklerin farklı farklı zamanlarında yapılmasından dolayı olabilir. Ama e, yaklaşımda da çok ciddi bir e, farklılık gözüküyor burada. Yani bir yüksek sayıda, çok yüksek sayıda çadır ihtiyacı olduğu ve bunun kabul edildiği bir de böyle bir şey olmadığı yönde iki ayrı yaklaşım öne çıkıyor. Evet, bir yani de... bir koordinasyon sorunu olduğu, organizasyon sorunu olduğu en üst düzeyden, en yereli, en merkezden en yereli görülüyor. Ve bu sadece şeyden kaynaklanmıyor işin, işte. daha da bence kaygı verici olan tarafı bu koordinasyon sorunu beceriksizlik yeterli olmamaktan çok Ayrımcılıktan da kaynaklanıyor. Malum belediyeler dediğin zaman iş bitmiş oluyor zaten oradaki yerel yönetimlere. Onu da bilmiyoruz. Yani kesin olarak elimizde hani böyle bir şey yapıldı mı ortaya koyabilir misiniz? Ama şurada şöyle bir şey var. Böyle bir demeçte bulunuyorsanız eğer malum belediyeler diye herkes ondan şüphelenir. Yani böyle bir organizasyon yapıldığı. Hayır öbür, öte yandan da tabii şey de görüyoruz işte 34 muhtarın mesela özellikle Erciş Hı. köyleri muhtarlarının katı yardım gelmemesi yani ulaşmaması kendilerine başta çadır olmak üzere hiçbir yardım ulaşmaması ve halkında kendilerini sıkıştırması dolayısıyla kendilerinden hesap sorması dolayısıyla istifa etmeleri gibi bir durum var. Şimdi bu yerel yönetimlerle ciddi bir çalışmama durumunu da ortaya koyuyor bence. Onun dışında dün de e Nebat Akkoç kameradan e hikayenin kadın hali programında çok bence önemli e tespitlerde de bulundu. E ve şeyi söyledi Nebat Hanım yani e ta Diyarbakır'dan mesela çadır ve başka e ba önde kadınlar olmak üzere bölgede Kendiliğinden bir örgütlenme ve dayanışma hareketinin doğmuş olduğunu ve bunun da mesela bütün bu yıkıntı ve vahim tablo içinden umut verici bir e, örgütlenme, kendi kendine kurulan bir sosyal ağ ve yardım. iki çadır bugün yanılmıyorsam kuracaklarmış oraya ve pek çok Zodan Özgökçe de konuştu mesela o da. Van Kadınlar Derneği'nin büyük, yoğun bir çalışma yapmakta olduğunu ortaya koydu. Şimdi bunlarla kordone çalışmasının zorunlu olduğuna en ufak bir şüphe yok. Bir ikinci noktada Nebat Hanım'ın söylediği çok bana önemli gözüktü. Fazla gözükmüyor ama o anlamlı bir şekilde şeyin de ne diyeceğimi unuttum bu mücadelti <gülüyor> esnasında yoksulların büyük ölçüde vurulmasıyla burada bir baya ciddi bir sınıfsal meselenin de ortaya çıktığını. ...ima eden sözleri vardı ki bu çok doğru. Tabii onun üzerine mesela... Şu... Ama tabii şu da var yani hani... Ee, ...beklenmedik bir şey de değil bu. yani. Elbette. Doğal olarak e, en yoksul kesimler... ...veya en dezavantajlı kesimler... ...en fazla etkileniyor bu gibi olaylardan. Yani doğal olarak tabii tırnak içinde kullanıyorum. Bunun böyle olması gerekmez. Ama e, yani mevcut sistem bu şekilde organize olduğu için... En fazla etkilenen kesimlerde bunlar oluyor zaten. Baktığınız zaman da hani dayanıklılık olarak e, en dayanıksız e, yapılarda oturan insanlar da bunlar olduğu için. Bunlar vuruluyor. Yani hani bu bilinmedik birden biri ortaya çıkan bir sonuç değil. Aksine göz göre göre gelen bir şey. Evet ve bunun e, önlenmesi anlamında da herhangi bir şey yapılmayıp tam tersine de işte bayağı ırkçılığa kadar varan çeşitli televizyon kanallarında duyduğumuz ayrımcılık meseleleri özellikle karşımıza çıkıyor. Ee, peki bu senin de sözünü ettiğin Maliye Bakanı'nın açıklamalarına da gelelim. Şimdi bayağı ciddi bir şey var ortada herkesin gözle görülür bir şekilde tespit ettiği bu yıkımın Önlenebilir bir şey olması halinde e, bunun yapılmadığı daha doğrusu çeşitli yolsuzluklara göz yumulduğu denetlenme yapılmadığı için ve deprem vergilerinden alınan paralar da acaba doğru mu kullanıldı mı kullanılmadı mı sorusuna bağlı olarak bu şekilde karşımıza çıkan bir durum var. Ee, şimdi şöyle... Deprem vergilerden alınan paranın doğru kullanılmasıyla kastınız nedir bilmiyorum. Yani öyle bir kriter var mı? Oluşturulmuş muydu onu da bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. E, oluşturulmadıysa bile hadi deprem vergisi olan bir şeyin... Deprem için kullanılması gerekir herhalde deprem. Yani de en var. azından insanın e, zihninde öyle bir imaj uyandırıyor. Çünkü yani İstanbul Üniversitesi'nin ilk doğal afetler arama kurtarma ekibi... ...ilk teknik raporunu da yayınlamış ve e, daha çıplak bir gerçek çıplak bir gerçek olamazdı karşımıza çıkan depremden etkilenen binalar üzerinden yapılan incelemeler sonucunda hasarlı binaların genelinde beton kalitesinin düşük, betonarme donatı detaylarının hatalı ikincisi ve işçilik kalitesinin kötü olduğu görülmüştür. Zaten bir inşaat yaparken herhalde başka bir kriterde kalmıyor değil mi? Yani, işte zeminle ilgili beton kalitesi yani önemli. Fay hattının üstüne afet binası, <gülüyor> evet. afet konutu yapmak da. E, Ama onlar girer. şey üzerinde çalışıyor, binalar üzerinde yapıyorlar, anladığım kadarıyla. Özellikle betonarm, yani üç noktayı beton kalitesi düşük, betonarme donatı detayları, yani içine giren demir çubuklardan filan bahsediyor herhalde. Ve işçilikte üçüncü olarak kötü, özellikle betonarme elemanlarda elenmemiş dere kumu kullanıldığı ve kullanılan agreganın nizami olmadığı tespit edilmiştir. Yani hiçbir şey yapılmamış. Şimdi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtı da şu şekilde bu soruya. Deprem vergileri nereye kullanıldı sorusuna? Elimizde aslında sesi de var. Onu dinleyelim. Evet, ondan sonra üstünde konuşalım. Sonuçta bunlar 74 milyonun. Tabii ki servetidir. Bu sorunu çözerken efendim şu vergiyi şuradan almıştık da sadece şuraya kullanalım yaklaşımı zaten geçmişte de yoktu. İşte şu vergiyi alıyoruz sadece şu harcama için. Bu aslında bütçe yani uluslararası bütçe mantığına da aykırıdır. Bu vergiler bizim sağlığımıza gidiyor. Diyorsunuz ki 44 milyar liralık diyelim ki bu çerçevede vergi topladınız nereye gitti? Sadece bir yıllık sağlık vatandaşımızın sağlığı için yaptığımız harcama... Dört milyar lira. Bu duble yollara gidiyor. Demir yollarına gidiyor. Hava yollarına gidiyor. Çiftçimize gidiyor. Yani eğitime gidiyor değerli arkadaşlar. Sağlığa gidiyor dedi. Duble yollara gidiyor dedi. Ee, eğitime gidiyor. Eğitime gidiyor dedi. Peki sağlığa gitmemiş oldu yalnız. Özellikle mesela ölüm. Çok aslında temel bir şey söyledi şurada. E, Maliye Bakanı dedi ki ilk başta konuşmasının ilk başında. Yani bu vergilerin ismi, cismi önemli değil dedi. Bu ülkede toplanan tüm vergiler... Halkı sizin içindir dedi. Nereye, har nereye harcandığının şeyi sorulamaz, bilinmez dedi. Bütçe Uluslararası bütçe mantığında aykırıdır dedi bu. Vergi çeşitli isimler altına toplansa bile... ...hepsi tek bir yerde toplanıp ona göre daha sonra... ...farklerle dağıtılabilir. Hani öyle spesifik, belli bir şeye yönelik... E politikaya yönelik veya belli bir alanda iyileştirme yapmaya yönelik bir vergi e, yoktur dedi. Evet, bu şekilde de biz maliye prensipleri üzerine benim şahsen... Buradan e, da şu şunu... 30 küsur seneden beri ilk defa bir maliye dersi de almış oldum ben de. Sevgili hocalarımı da hatırladım e, Mektebi Mülkiyi Şahane'den. Fakat başka bir şey daha hatırladım ben de... E, Elbette ki böyle şunun için alınan vergi buraya illa buraya gönderilecektir diye bir prensip olmadığını sanıyorum Türkiye'deki vatandaşların %90'ı bilir ya da tahmin edilir. Zaten öteki edebilir. türlü lüks tüketim vergisi lüks tüketime kullanılırdı sadece değil evet, mi? Aynen, aynen öyle. E, yalnız e, sağlığa gidiyorsa e, Van'daki insanların e, sağlığını pek korumamış gibi görünüyor. Bu önceliklerde yani şu sorun önceliklerde bir yanlışlık olduğu. Yani hani bu çok yüksek büyüme rakamlarından bahsediliyor. Ya, yani bu da gibi şey biliyorsunuz. Hani işte çok yüksek büyüme rakamları, refah seviyesinin artması vesaire. Ee, burada aslında görülen şu yani Türkiye bazı riskler alarak bu büyümeyi kaydetmiş. Tamam. Sonuçta hani büyüme kaydedildi vesaire. Ama bir bedeli olduğunda bu gibi olaylarda görüyoruz. Hani mesela deprem konusunda Hazırlıklarını tamamlamamış Türkiye. Yapması gerekeni 12 yıl önce çok aldığı ciddi, acı bir ders sonucu yapması gerekenleri, ödevleri yerine getirmemiş. Başka yerlere o ivmeyle kanalize etmiş bunu. Yani bu da bir tercihtir. Risk oynamış ve aslında hani bilmiyorum bazı değerlendirmelere göre belki en azından Van özelinde... Çok ciddi kaybettiği söylenebilir. Ama bu böyle mi değerlendirilir? Bilmiyorum. Yani duble yollar geçiyor böyle bir yaklaşım doğru mu onu da bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum. duble yollar vandan geçiyor. Ama en azından... Geçmeli e, mi bir de o da var tabii. Onu da bilmiyorum. Ama yazlık yerine kışlık çadır alınmış olmasının iyi olabileceğini şu anda ben buradan görebiliyorum. Ya çadıra gelmeden önce hani... Ee, binalar da iyi yapısaydı. Fena olmayabilir. Okullar özellikle. Yani evet. eğer dün o Nebat Akkoç'un söylediği önemli noktalardan biri de buydu. Gene tamamen bir ilahi tesadüf diyebileceğimiz bir şekilde büyük bir kurtarılma olayı var. Yani pazar günü olduğu için o çocuklar, insanlar okulda değildi. Ee, halbuki okulların Neredeyse tamamının çökmüş Orada da olduğu bir durum şey var. Ee, bu arada gazetelerden birinde dün ben ne, bir Nebat Akkoç konuşurken aklıma çocuk takıldı. Çocuk Gazetelerden bir tanesinde dün e, hangi bakanımız hatırlamıyorum ama bir tanesi e, Van'da sadece tek bir okulun yıkıldığı yönünde bir açıklaması vardı. Bu galiba doğru değil. Galiba doğru değil evet. Yani Milliyet Gazetesi'nde miydi şimdi ben de net olarak hatırlayamadım ama yan yana koymuşlardı. Evet Milliyet Gazetesi'nde e, daha eski bir okulla daha sonra yapılan bir okulu ve yeni yapılan okulun yerle bir olduğunu fotoğrafında görüyorduk. Yani bunları e, göz göre göre inkar etmenin fazla bir anlamı yok. Bundan sonra... Evet bunun yanlış olduğu da e, ortaya çıkmış zaten daha sonra... 234 okul ağır ve orta hasar görmüş. Bu anda tamamen yıkılan tek okul deniliyor. Evet giydik Bulak İlköğretim Okulu. V çok sayıda çocuğun hayatının ve öğretmenin de bu pazar olması Dolayısıyla da kurtarılması kurtulmuş olabileceği gibi bir sebep var. Ee, peki böyle bir durumla karşı karşıyız yani depremle ilgili olarak sözünü etmemiz gereken başka ne var? Çevre ve Şehircilik Bakanı da hala ellerinde fazla çadır olduğunu belirtmiş. Onu biliyor muydun? Ya çadır konusunda işte zaten. Ama bundan sonra her isteyene değil tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını açıklamış. Daha önce her isteyene mi dağıtıyorlarmış? Bu da çok e, anlamlandırabildiğim bir açıklama olmadı benim. Konteyner sevkiyatına da başlayacağız demişler. Şimdi orada Kızılay e, Başkanı'nın açıklamasından mesela hani Kızılay Başkanı sözlerinde bir cımbızlama var şimdi orada da hakkını verelim. E, doğrudan e, yağma gibi konuşmuyor kızlar Başkanı. izlediğiniz zaman şöyle söylüyor. İşte çadır kent kurulmak üzere. Ama daha sonra vatandaşlar yağma kelimesini daha sonra şöyle kullanıyor. işte yani hani kontekst içinde verelim. Bunlara işte yağmalıyorlar ama bu insanlara da ihtiyacı var. Anlaşılabilir bir şeymiş gibisinden de başka ifadelerde de söylüyor. Her neyse bir şey fark etmez. E, çadır kentler kurulması falan gibi girişimler e, başlatılıyor orada ama hazırlık çok yetersiz olduğu için burada işte örneğin e, kabineden bir bakanı söyleyelim. Genel başkan, pardon Genel Başkan Yardımcısı AK Parti. Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'i söyleyelim. 115 bin adet çadır gerektiğini söylüyor. İşte verilen en yüksek rakam yine kabine tarafından pardon Kızılay Başkanı tarafından 25.666. Şimdi çadır... Böyle bir arada açık var ise o zaman tabi bu e, rakamlar arasındaki farkı da ...bize sağlayan, bu konuda yapılan... ...altı farklı açıklama. Ee, yani. yani Ciddi bir organizasyon... ...eksikliği olduğu ortada. Her yönüyle. Organizasyonu düzeltmek için de herhangi bir... E, ...çabaya rastlamadığımızı da... ...ciddi bir çabayı görmediğimizi de... ...belirtmek gerekiyor. Önemli. Ama tabii e, işte bütün... ...hatalı yapılar yıkılacaktır... ...tarzındaki... Böyle biraz astım kestim tarzı üslupla kullanılan laflar da var. E, bu sayı meselesine gelince sekiz bin kişi belki biraz e, e, mübalağalı olabilir dün konuştuğumuz. Fakat e, çünkü oldukça da geniş ailelerden oluşuyor e, anladığım kadarıyla bölgedeki nüfus yani yedi kişilik falan aileler. Evet dün zaten bunu e, Zeynep Erdim'e bağlanmıştık sabah evet. orada söylemişti dolayısıyla ama özellikle de nitelik açısından büyük bir yetersizlik olduğu göze çarpıyor. Her ne kadar TOKİ eski TOKİ başkanı şimdi şey başkanı, bakanı çevre ve şehircilik diye çok acayip bir adı olan bir bakanlığın başında olan Bayraktar elimizde çadır fazlası var, dağıtacağız diye de söylemiş. Fakat bu kışın çok kolay geçmemiş olabileceğini söyleyebiliriz. Bu arada Van, ilginç bir haber daha var. Van'da Erciş Karayolu üzerindeki evlerin tümünün önünde çadır varmış ama Erciş'te 1500 kişilik çadır sıraları da görülüyor demiş. Ya, şeyin haberi Taraf gazetesinin zengin Kürtler kendini çoktan kurtarmış, siyah kürtlerin payına ise sabretmek düşüyor şeklinde de bir yorum yapılmış. Çok uh, aslında vahim başka bir haber daha var. Bu arada hasar gören Van'daki M tipi kapalı cezaevinde bazı kadın hükümlü ve tutuklulara erkek hükümlü ve tutuklular tarafından taciz ve tecavüzde bulunduğu iddiaları var imiş. Adalet Bakanı. yalanlandı. Evet, yalanlamış konuyla ilgili Adalet Bakanı bir açıklama yapmış. Ama Adalet Bakanlığı'nın açıklamasında şöyle bir ifade var. Yapılan adli tıp muayene, muayenelerinde de tecavüz ve taciz bulgusuna rastlanılmamıştır. Yani ee, adli tıp muayenesine tabi tutulmuş kadın, hükümlü ve tutuklular. Yani bu, bu işin vehameti burada sanıyorum. Evet, evet. Açık gazete. Star gazetesinde bugün bir haber var. Ee, birinci sayfadan. Operasyon bitti, Kazan Vadisi temizlendi şeklinde verilen bir haber bu. Başlık böyle uygun görülmüş. Evet. 40 katırla 40 satır arasındaki yolculuğumuz <gülüyor> devam ediyor. Ee, Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da taarruz Çukurca'nın e, Kazan Vadisi'ndeki... Çarşamba günü itibariyle sonlan sona erdiğini belirtmiş ve 270 teröristin PKK üyesi operasyonda öldürüldüğünü belirtmiş. Diğer rutin operasyonlarında devam ettiğini. Türkiye'nin Güneydoğu bölgesindeki Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve diğer yüksek rütbeli aski komutanlarında Ankara'ya döndüklerini Çukurca'dan dönüyor olduklarını belirtmiş today zamandan okuduğumuz bir haber bu. Evet bu son derece ağır haberler gelmeye devam ediyor her yönden de. İşte temizlik falan diye adlandıranlar da çıkıyor medyada. Evet ve... Ve sonuçta insanların öldüğü bir olaydır ve çok. Evet, şey bir baskın oranda Ağustos testenlik yazısında bir derleme yapmış, hem televizyona çıkan insanların neler söylediklerine ilişkin, kimi zaman hem de internet üzerinden bu sosyal paylaşım siteleri denen şeyin üzerinde aslında hakikaten. Lanet okuyacağı şeyler yani bir e, Habertürk'te Duygu Canbaş'ın Türkiye her ne kadar doğusundan bandan gelmiş olsa da diye başlayan bir bilinçsiz ayrımı vardı. ATV'de de e, sabah programları yapan galiba Müge Anlı'nın önce polise askere taş at onları kuş gibi abla sonra zor durumda hadi Mehmetçik gelsin olmaz insanlar hadlerini bilsinler demişlerdi ve Türk Solu dergisi yazarı Profesör Şener soyda stüdyoda öyle devlet olmak kolay değil ama KCK olup da devletiz diyenler bugün göstersinler en ufak bir etkinliğini değil mi diye konuşmuş da Böyle bu tarz çok nefret suçu kapsamına giren ve bence soruşturmada muhakkak yapılması gereken bir de başkasının başına gelen felaketten bir anlamda haz alma durumu. Evet. Şahaden Tam işte bu. Yani evet, de evet. karşılığı olmayan. Olmayan kelime yani e, kelimeler ya da ama yani İstanbul'da peki e, deprem Gölcük'te olduğu zaman ya da olacak depremde ne olacak o zaman? Allah bilmiyorum ne olacak ama hani e... Allah'ın sopası yok ki filan diye yazmışlar çünkü şeyde Twitter üzerinden onları okumayacağız tabii de. Hı hı. Ağır küfürlerle karışık. Yani şöyle bir şey var. Hani çarşamba günü Mithat Sancar'ın da dediği gibi işte duygu olarak bu ikisini yan yana koyduğumuz zaman tabii ki böyle hani nefret vesaire daha ağırmış gibi gözüküyor. Daha çünkü yoğun duygular onlar. Ama bu depremde de öne çıkanın o olmadığını belki söyleyebiliriz. O yaklaşım olmadığını söyleyebiliriz. Hani illa bunda ...bir olumlu yan arayacaksak... ...çok ciddi bir dayanışma ruhu da... ...var, ee, öncelikle işte... ...onun için zaten... ...Nebat Akkoç'un ve oradan... ...Zozan'ın... ...Özgökçen'in söylediklerini de... ...önemsediğim bir belirtmek istiyorum... ...bölgeden konuşanlar... ...çok ciddi bir... ...dört bir tarafından... ...yani yalnız... ...bölgenin kendisinden değil, Diyarbakır'dan değil... ...İstanbul'dan... ...batıdan da çok yoğun destek olduğunu da söylüyorlar. Böyle de bir dayanışma ruhu şüphesiz ki var. Ama buna da e, böylesine bugüne kadar geçirilen engellemiyor tabii değil mi? Hani ırkçı, başkaların... milliyetçi söylemleri He. ve başkalarının acısından keyif duyma işin e, engellemiyor onu. İşin garip tarafı mesela şeyi de hatırlıyorum ben. 1999'daki büyük deprem dedi. E, çok aşırı dinci diye nitelendirebileceğim birisi de e, bu da evet, al, al, kökten evet işte Allah'ın sopası yok yaklaşımı orada da vardı. Orada bu. da vardı. E, demek ki her zaman oluyor ama bu da bizde de şeyi engellemiyor. Başkasının adına utanç duyma. Evet. O, bir şey kelime uydurmaya çalışmıştık. Çocukluk buluk sonra Almanca karşılığında Freundschaft Almanlar böyle çok güzel kelimeleri var evet. üretme. Yani Peki. dışsal utanç demekmiş galiba. Almancımız olmama derecesinde zayıf olmak da beraber bulduğumuz buydu. Açık gazde.